Sağlık ve Çevre Birliği, çevrenin insan sağlığı üzerindeki etkileri kapsamında çalışmalar yürüten Avrupa'nın önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri. Ve kısa bir zaman önce çok önemli bir rapor yayınladılar. Fosil yakıtların verdiği zararlarla ilgili. Biz bugün Sağlık ve Çevre Birliği'nin Türkiye Sağlık ve Enerji Politikaları danışmanı sevgili Funda Gacal'la sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz programıma. Hoş bulduk merhaba. Merhabalar. Öncelikle Sağlık ve Çevre Birliği nasıl bir oluşum? Kimlerden oluşuyor? Bahsedebilir misiniz? Sağlık ve Çevre Birliği yıl ya da İngilizce tam adıyla Health Environment Alliance 75 üyesi olan uluslararası çevre ve çevre ve sağlık alanında çalışan meslek odalarını, sivil toplum kuruluşlarını ve birlikleri bir araya getiren bir oluşum. 25 üye, ülke üyeden, üye ülkeden 75 üyeyi temsil ediyor bildiğimiz dediğim gibi. 2014'ten beri Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz. Yaklaşık gelecek sen 15. Sene, 15. Sene kutlayacağız uluslararası arenada da 14 senedir uluslararası arenada faaliyet gösteriyoruz. Özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkeler çapında çalışmalar yapıyoruz ancak... Son 5 yılda Türkiye'de daha Türkiye başta olmak üzere Türkiye, Balkanlar ve Polonya e, öncelikle enerji politikaları veya e, diğer politikaları sağlığı doğrudan ilgilendiren, insan sağlığını doğrudan ilgilendiren ülkelere odaklanarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Peki ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz? Yani muhtemelen bir sürü projeniz var ve her biri için farklı çalışmalar yapıyorsunuz ama içeriği nedir bunların? Bu çalışmalardan da biraz bahsedelim. Türkiye'de dediğim gibi 2014'ten beri faaliyet gösteriyoruz. Türkiye'de özellikle enerji politikalarının, iklim değişikliğinin, hava kirliliğinin konusu olan politikaları ele alıyoruz ve bu alanda çalışmalar yürütüyoruz. 2014'te Türkiye'de yayınladığımız ilk rapor e, hava kirliliği ve sağlık gerçekler veriler ve öneriler diye küçük bir bilgilendirme kitapçı. Bu bizim için şu yüzden önemli. Çünkü bu ilk defa bizim Türk Repkileri Birliği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Türk Tarak Derneği ve Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği ile yaptığımız bir çalışma. Bu sahibi mutlaka büyük kuruluş da Sağlık uzmanlarını bir araya getiren meslek dernekleri. Yani biz uluslararası, sivil, uluslararası bir STK olarak Türkiye'den sağlık alanında çalışan bu meslek örgütleriyle beraber bu raporu yayınlayabildiğimiz için çok mutluyuz. Çünkü bu sayede e, çevre alanındaki sivil toplumun sesini sağlık alanındaki uzmanların, e, doktorların sesiyle birleştirebildik e, ve bilgi paylaşımı yapabildik. Arkasından ödenmeyen sağlık faturası diye yine çok konuştuğumuz 2015 yılında yayınladığımız bir rapor var. Bu raporda termik santrallere odaklanıyor ve termik santrallerin neden olduğu hava kirliliğine odaklanıyor. Yani termik santrallerin yarattığı iklim değişikliğini çok çok konuşuyoruz. Ama hava kirliliğini, yani hava kirliliği üzerine çalışıp hava kirliliğinin sağlık maliyetini çalıştığı için ve sağlığın ekonomisini de gösterdiği için aslında... E, türünün tek örneklerinden bir tanesi. Buradaki sonuçlar ilimsel sonuçlar. Örneğin deniliyor ki, bu raporu göre e, diyor ki Türkiye'de termik santrallerin neden olduğu hava kirliliğine bağlı yılda ya yaklaşık 2876 yıllık yaklaşık 3000 erken ölüm gerçekleşiyor diyor ama bu dediğim gibi çok ilimsel bir rakam. Programın devamında da yine e, tekrar konuşmak isteriz. Hava kirliliği ve çevresel kirliliğin yarattığı, Türkiye'de yarattığı erken ölüm rakamı bakımına bu yaklaşık işte hava kirliliğin Türkiye'de yarattığı rakamın erken ölüm rakamının %10'una tekabül ediyor. O yüzden sonuçların oldukça inser olduğunu söyleyebilirim. Ee, Yine bu sene yaptığımız güzel bir çalışma var. Belki insanlar sosyal medyadan görmüşlerdir. Renkli renkli maskelerimiz var. Havamızı bozmayın ya da e, İngilizce adıyla "Anasık Mayseti" diye. Bu da 11 ülkede, e, pardon 11 şehirde, yedi farklı ülkeden 11 farklı şehirde yaptığımız bir çalışma. Bu da bize şunu verdi. Ee, ilk defa bu sayede görünmez hava kirliliğini görselleştirdik. İşte, Dünya sağlık örgütü hava kirliliğini görünmez katil diye tanımlar. Hı hı. Ee, bir cihaz zaten yani insanların alıp kullanabileceği ama e, alıp kullanabileceği bu e, kişisel olarak hava kirliliğine ne kadar maruz kaldığımızı ölçen piyasada e, çeşitli cihazlar var. Biz bu cihazlardan bir tanesini kampanya aracı olarak kullanmak istedik. Bunu ölçmek ee, ve hava kirliliğini e, Dünya Sağlık Örgütü limitlerine göre ölçerek e, maskelere renklendirdiniz, ışık siteminde renklendirdiniz maskelere e, yönlendirdik. Havamızı bozmayacağı insanlar internette ararlarsa burada kırmızı maskeleri, yeşil maskeleri, sarı maskeleri olan insanlar görecekler. Bu dünya Türkiye'deki çağrımız aslında belli değil de. e, kömür termik santraller başta olmak üzere Fosil yakıtlar artık Türkiye'nin sadece iklim değişikliği için değil, çevre sağlığı, insan sağlığı, hava kirliliği için de çekilmesi gerektiğini de burada söyledik. Türkiye'de de İstanbul'da, Çanakkale'de, Adan'da bir İskenderli bu çalışmaları yürütüyor. Yani İstanbul'da ya da aslında söylediğimiz şey şu ki, İstanbul neredeyse 16-17 milyonluk bir şehir ee, ve İstanbul'un hava kirliliği sadece ne İstanbul'a ilgilendiriyor. Ee, ne de İstanbul'dasın Bugün keki daha yapılmak istenen bir termik santral de İstanbul'un hava kirlenmesine etkileyebilir. Çanakkale'de yapılmak istenen bir termik santral de eğer demir etkileyebilir. Ee, o yüzden İstanbul'a odaklanırken aslında birazcık durumu göz ettik. Son çalışmamız da e, yine sizin bahsettiğiniz gizli maliyet. Gizli maliyette bu sefer biraz ekonominin bilinmeden konuşalım dedik. Sağlık ekonomisinin kelinden fosil yakıt teşviklerinden. Ee, bu tek başına yapılan bir rapor değil. Öncelikle bir resmi kısır. Ee, bütün 20 üye ülkeler üzerinde yaptığımız çok uluslu ve çok fazla uzmanın katıldığı bir çalışma bu. Bu o raporun Türkiye hali. Bunu da programın ilerleyen zamanlarında sunuyorum ki ABJ biraz evet. daha. Ee, şunu sormak istiyorum. Az önce söylediğiniz e, bu 3 bin kişinin erken ölümüyle ilgili yayınlanan raporda. yani e, Evet bu raporlar yayınlanıyor ama bir şeyler de değişiyor mu bu raporların yayınlanmasıyla? Biz kendimize sorduğumuz bir şey. <gülüyor> ee, yani Çok güzel bir soru bence. Biz, biz kendimize soruyoruz? O zaman sonra bu Bence şurada kalıyor. Ben kişisel olarak da bunu fark ediyorum. Biz raporlara yayınlayıp insanları alarmla mı geçireceğiz? Çünkü insandan alarm geçip hava kirliliği var diye sağlıklarında etkisi var. Ee, yoksa biz karar vericilerle mi görüşeceğiz? Karar vericilerin bir kısmına uğraşıyoruz ee, ve yani sanıyoruz ki yaptığımız görüşmelerden anladığımızda şu ki sağlık ekonomisi, sağlık maliyetleri yani işte fosil yakıtlarında sağlıkları da dedikleri ekonominin dilinde Gördüğümüz kadarıyla zaten çalışmaya başlanmış çalışılan takım veriler var. Ma e, insanları, kendimi, arkadaşlarımı, çevremi, halkı bu alana dahil etmek de e, sadece insanlar gibi bir stres kaynağı yaratmaktan değil, işler talep etmek. Yani bu sadece kömüten bir olmak zorunda değil. E, Doğalgazın da çok temiz olduğundan bahsedemediğimizden, yani doğalgaz da bir çözüm değil. Türkiye'nin daha iyi teknolojilerine geçmesi, Türkiye'nin enerjisini daha iyi kaynaklardan üretmesi. Yani bugün biz Polonya'da olsaydık, e, şeyden bahsedebilirdik. Polonya'da hava kirliliğinin birinci etikler arasında el içerisindeki sunma alma ve yelipşi işle e, Bugün Polonya'da olsaydık konu konuşabilirdik ama Türkiye'nin mesela hava kirliliği su alma ekonomisinin en alt yani Türkiye. Ye... Demir, çelikten, çimantodan, çok enerji tüketen sektörlerden gayri safi milli hastalığı gibi bir taraftan da bu alandaki üretimleri yoğun. Bu üretimler için çok fazla ve sürekli elektriğe ihtiyaç duyuyor. Bu elektriğe bir mutsallığı var. Biz bunlara, biz o yüzden karar geçerle bunu anlatmaya çalışıyoruz. Kömürün uzun maliyetini gösterirken, kömür elektrik üretmenin ve yenilenebilir elektrik, Yenilenebilir enerjiden elektrik etmenin maliyetini gösterirken algılanları doğru kurulamak lazım. Kömürün ucuz olmadığını kömürün sağlıklı sağlıklarıyla, iklimin değişikliği sağlıklarıyla, toprak ve solunlarında da emin yapılan ve yapılacak çalışmalar vardır. Bunlarla e, kömürün çok daha pahalı olduğunu göstermek ve anlatmak lazım. Sonunda yani anlıyorlar bir takım çalışmalar var. Ama dediğim gibi ee, halkın e, istemesi, talebi kendi bölgelerinde, kendi şehirlerinde yaptıkları çalışmalarda bir yukarı önemli. Evet, ee, o zaman hemen şöyle bir soru sorayım. Ee, yakın hmm. bir zamanda bir rapor yayınladınız. Türkiye'nin fosil yakıtlara e, verdiği her 1 lira teşvik 10 lira sağlık maliyeti yaratıyor diye. Hmm. Bunun öncesinde şu soruyu sormak istiyorum. Türkiye'de fosil yakıtlara teşvik diye bir teşvik mi var? Evet, teşvikleri, teşvikleri, teşvikler. <gülüyor> evet, yani bunu benim gibi evet. birçok insan bilmiyor bence buna bir teşvik <gülüyor> verildiğini. E, o zaman e, bu yayınladığınız raporun ön çalışması ve sonrası e, ve hani bu ciddi maliyet, bu ciddi sağlık maliyetinden raporun sonuçlarından da bize biraz bahsedip e, bilgi verirseniz çok memnun olurum. Bu bahsettiğimiz rapor şu yüzden önemli. G20 üyesi tüm ülkelerde yaptığımız için Türkiye'yi e, paydaşlarıyla diyemen yani G20 üyesi diğer ülkelerle kıyaslama şansı bulduk biz. Şu Tüm ülkelerde dediğim gibi G20, G20 üyesi ve birkaç ülke daha çalıştık. E, ülkelerde biz şunu hesapladık. Türkiye'de e, ve diğer ülkelerde bir yılda fosile kaç lira, dolar, euro teşvik veriliyor. Bu teşviklerin Hava kirliliğiyle, iklim değişikliğiyle yarattığı sağlık etkileri neler? Ve buna rağmen her bir hükümet, her bir devlet e, sağlık harcamaları her bir devletin sağlık harcamaları ne düzeyde? Şimdi Türkiye'de, az önce güzel bir soru sordunuz Türkiye'de fosil, işte kömürde oradan teşvik var mı? Zünveynler'de i̇şte e, çok kıymetli bir rapor var. Alanında çalışan herkesin e, çok bildiği bir rapor. O ee, anlatıyor aslında Türkiye'de fosil yakıtın nasıl çeşitlik görüldüğünü. İşte KDV muafiyeti, vergi indirimi, sosyal sigorta, işte prim desteği, arazi tahsisi şeklinde doğrudan belki gözükmeyen ama dolaylı olarak verilen, var olan hesaplanabilir bir takım maliyetler var. Ee, bir de, bir takım destekler var. Bu teşviklere ne yazık ki bir bir ulaşamıyoruz. Rakamına, küsuratına kadar ulaşamıyoruz ve veriler açık değiller. O yüzden Sivil Hocam'ın yapılan çalışması çalışmasında belki bu e, iyimser bir tahmindir Muhtemelen teşvikler çok daha yüksektir. Aynı zamanda e, yine bizim raporumuzda da faydalandığımız e, fosil teşviklerini hesaplayan başka bir çalışma daha var. E, ulus e, Oil Change OECD International'ın ve 350.org'un yapmış olduğu e, elektrik üretiminin maliyeti isimli bir rapor var 2015'ten. Biz bu raporun verilerini kullandık. O raporun verisine göre Türkiye'de her yıl 1.9 milyar dolar teşvik sağlanıyor. Bunu dolar cinsinden belirtmenin sebebi raporu aslında uluslararası kurgu. Dediğim gibi diğer G20 üyeleriyle kıyaslamak. E, fosil yakıtlara bağlı bir daha maliyetlerini hesaplayalım dedik. Kim raporunu kullanalım? IMF'im. Yani uluslararası para fonu bile bence şudur. Yani uluslararası para fonunun, uluslararası enerji ajansının, yani asıl işi savunuculuk olmayan, sivil toplum kurumu olmayan uluslararası kurumlarında fosil e, işte, yakıtların yarattığı sağlık etkilerini, iklim değişikliği etkilerinin, yani ekonomik maliyetlerini hesaplamak, hesaplamaları bence çok önemli bir gösterge. Bu alanda sadece savunuculuğa yok. Bu ekonominin çok birebir bir alanı. Bu karar vericilerin, karar beceri doğrudan ilgilendiren bir alan. IMF'de diyor ki fosil yakıtlara bağlı sadece hava kirliliği. iklim değişikliğinden bahsetmiyoruz. Sadece hava kirliliğinin yarattığı sağlık maliyeti 19.4 milyar ABD doları. Yani teşviyesiz 1.9 milyar sağlıyorsunuz. E, hava kirliliğinin yani sizin teşvik ettiğiniz, etmediğiniz bütün fosil Türkiye'de Türkiye'de yarattığı hava kirliliğinin sağlık maliyeti 19.4 milyar dolar. Dediğim gibi Teşvik iyimsel bir rakam. Çok daha fazla teşvik var. Muhtemelen hesaplanamayan. E, bu hava kirliliğine bağlı sağlık etkileri değil mi iyimsel bir rakam. Bunun içinde su kirliliği, toprak kirliliği yok. Bunun içinde sadece sağlık maliyeti var. Diğer bir sağlıklar yok. Ve buna rağmen ikisini kıyasladığınızda 10 katı çıkıyor. Yani Türkiye Fosil teşviklerini Teşvikleri'ne verilen her bir lira maliyete rağmen e, 10 lira e, her, her bir lira desteğe rağmen her 1 kendine 10 lirada yeni bir maliyet yaratıyor. İşte az önce dediğim şeyde tam olarak bu. Biz kömürün, rüzgarın, güneşin maliyetlerini kıyaslarken kendimize, herkese, ekonomistlere dürüst olmak durumundayız. Argümanlara doğru kurulamak zorundayız. Kömürü sadece işte, kilowatt dışına e, ne kadar ürettiği üzerinden alırsanız bu yalın ve kötü bir hesaplama olur. Ama kömürün yarattığı diğer dert sağlıkları, diğer maliyetleri de tabloya koyarsanız bu sefer Türkiye'nin neden yenilenebilir enerji ihtiyacı olduğunu, Türkiye'nin neden fosil yakıtlardan çekilmesi gerektiğini çok daha net anlayabiliyoruz. Ee, yine ben önce raporu içinde de geçirdiğimiz ve çarpıcı bulgulardan bir tanesi, yine IMF'in bulgularından bir tanesi. IMF'in yaptığı bir çalışmada, her bir ülkenin fosil yakıtları, her bir ülke fosil yakıtlarını kesse, erken ölümlerden yüzde kaç azaltımı sağlayabileceğini hesaplaması var dünya ortalamasında %50'ler civarında, Türkiye adımızda yüzde yediş Yani bu şu demek Türkiye bugün fosil yakıtları verilen hesaplanabilir teşviklerini kese, hava kirliliğine bağlı erken ölümleri, yani yaşam yazı kayıtlarının yüzde yediş dördünü ama bu hem dünya ortalamasının üstünde hem işte e, raporda görüyorsunuz Almanya'nın, İngiltere'nin, Polonya'nın dahi üstünde. E, bu, bu nedenle çok önemli bir rakam. Yani %74'ünü hava kiline bağlı öğrenciysen %74'ünü kurtarabilecek bir araç var elimizde. Bu çok da pahalı olmayan e, aslında dünyanın da gittiği yönde dünyanın trendini izleyeceğiniz avandaki e, bir yol. Ee, yine dediğimiz gibi hava, hava kiline bağlı da Türkiye'de her yıl sosyalistlerden bağımsız hava kiline bağlı Türkiye'de her yıl 28.881 veya 30.000 farklı kaynaklara göre değişiyor farklı kileticilere göre insanın e, yaşamını erken kaybettiği de tahmin ediliyor evet e, çok çarpıcı rakamlar bunlar çok çarpıcı açıklamalar e, şimdi kısa bir müzik molası verelim ardından tekrar devam edeceğiz Tuhum'da nasıl da ekolojik yaşam programında tekrar beraberiz 94.9 Açık Radyo'da. Ee, konuğumuz Sağlık ve Çevre Birliği Türkiye Sağlık ve Enerji Politikaları Danışmanı Funda Gacal. Evet yakın bir zamanda yayınlanan bir rapor e, var ve Türkiye'nin fosil yakıtlara verdiği her 1 lira teşvik 10 lira sağlık maliyeti yaratıyor diye çok e, ciddi iddiaların olduğu bir rapor. Çok da doğru ee, bir rapor. Şimdi Funda'nım bu rapor yayınlandı, yayınlandı ama hani bu raporun üstüne karar alma mekanizmalarında bir e, hareketlilik ve bununla ilgili bu raporun sonuçları ile ilgili hani bir şeyler yapma umudu, yapma adımı doğdu mu acaba? Yalnız e, evet, yani dediğim gibi bunu e, sağlığın dilinden konuşmak, yani iklim değişikliğini konuşurduk. iklim değişikliğini konuşmak hala birincil önceliğimiz. Ama enerji politikalarının sağlığın birinden konuşmak, Sağlık Bakanlığı'na, Enerji Bakanlığı'na, Ekonomi Bakanlığı'na yan yana getirmek bizim için çok önemliydi. Bunun için de bir toplantı yapmayı, yani basın ekip bir toplantı yaptık. Ee, yani raporun işte yayınlanması, 31 Ekim'de bir raporu duyurduk ve arkasından bir sosyal medya kampanyası gerçekleştirdik raporu daha çok kişiye ulaştırabilmek için. Ee, ve dediğim gibi bu rapor tek kişilik bir rapor değil. Bu benim yaptığım yani yılın tek başına yaptığı bir rapor değil. O toplantıda da bu raporda da e, bahsettiğim potilakıt pot pot teşvikleri üzerine çalışan e, Sevil Acar, e, hak Halk Sağlığı üzerine çalışan Halk Sağlığı Uzmanı Profesör Doktor Kayan falan. E, yine de WWF Türkiye'den Enerji Konomik çalışan İklim değişikliği çalışan Mustafa Özgür Belgi. Belki hem bizimle beraberdi hem de rapora ee, çok önemli destekler verdiler. Şunu belirtmek önemli bence. Yani biz bunundan daha fazla kısmı sağladık. Bizim Türkiye'de, dünyada da e, yapmak istediğimiz, yapmaya çalıştığımız şey aslında sağlık uzmanlarının sesini yükseltmek. E, bugün siz bir kova oluyorsanız, hiç sigara kullanmadığınız halde e, kova hastalığına yakalanabiliyorsunuz, hastalığına yakalanabiliyorsunuz mesleminizden de olabilir, bu illa hava havacılığın üzerine olmak zorundadır, mesleminizden olabilir. Hepinizde doktorunuzun çevresel faktörlere de bakabilmesi, yani bugün meslek hastalıkları, bugün e, havacılığa bağlı veya çevresel kirliliğe bağlı hastalıklar, ben Türkiye başta olmak üzere çok önemli şeyler diye düşünüyorum. Öyleler aslında bu biraz sağlık uzmanlarına, doktorlar, uzman doktorlara bizim çağırmızdı. Lütfen hastalarımıza ilgilenirken. E, Çevresel e, kaynakları da göz önünde bulundurun. Yani hastalık tek sabırın, tek başına, hiçbir hastalık tek, sabırın, ilgili, hiçbir hastalık tek başına genetik kaynaklı değil. Çevresel kaynaklı da hiçbir hastalık tek başına genetik kaynaklı değil. O yüzden doktorların da bizimle beraber çalışıyor. Yani Türkiye'de dediğim gibi Türk Heditleri, Türk Toraks, Hasuber gibi çok e, önemli alanlarında önce uzmanlık derneklerinde çalışıyoruz doktorlarımızın hep söylediği şey şu yani hastalığa hiçbir zaman sadece tedavi edici olarak yaklaşmayız yaklaşmamalıyız. Doktorluk aynı zamanda e, önleyici hastalıkları ve hastalıkların kısmına da bakmak zorunda. Sadece ilaç verip reçete yazıp tedavi sağlamak değil. E, nasıl ben onu önlerim? İşte bu yüzden bu sağlık meslek örgütleri bu yüzden bu isimlerini saygı çok değerli akademisyenler, uzman doktorlarla biz beraber çalışıyoruz ki her bir hastalığın her bir hastalığın çevresel indikatörünü de çevresel nedenimizde vurgulayabilelim yani raporun çıktıklarının bir tanesinden bahsetmedik onları da kısaca söylemek isterim yani hep 10 katını konuştuk ama Türkiye dediğim gibi tüm hükümeti en iyi ihtimali yaklaşık 2 milyar dolar her sene fosil ekspor buna rağmen bu üzücü ki Türkiye'deki nüfusun yaklaşık %15'i sağlık hizmetine erişemiyor yani bir sağlık hizmetinin kalitesi de e, yani insanlar işte yani kalitesi çok soğuklanır durumda. E, yani Türkiye ve diğer ülkeler, Türkiye başları olmak üzere biz paramızla kanının parasını, halkın parasını nereye harcayacağız? O sebep teşviklerine mi harcayacağız? Hastanelerin iyileştirilmesi için, bilgilerin. Örneğici sağlık hizmetleri için doktorların çok daha güvenli bir çalışma ortamında, hastaların çok daha iyi ortamlarda iyileştirilmesi için mi harcayacağız? Bu bence çok önemli. Evet. Çok teşekkür ederim programıma konuk olduğunuz için. E, Tohum'da NASA'da ekolojik yaşam programında bu hafta Türkiye Sağlık ve Enerji Politikaları Danışmanı Funda Gacal ile konuştuk. E, yayınladıkları raporla ilgili. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hepinize sevgiler. Tohumdan Hasada ekolojik yaşam. Hazırlayan ve sunan Leyla Ünlübay. Açık Radyo program destekçisi olun